Avru millî ala Resuluna Muhammed. <gülme> ve ala ve ve, ve din. Amma bak. İmam Maverdini Din ve Dünya Edebi adlı kitabında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şeyh daha önce şeyden bahsetmişti ahlakın güzelliğinden olması olması gerektiğinden güzel ahlakın insana ne gibi maslahatlar getireceğini ne gibi kötü ahlakın meşsadetler getireceğini hep zikretmişti. Şimdi bir bap açmış bir bölüm başlık açmış edebi kemale erdirmenin yolları ahlakı kamil bir ahlak haline getirmenin yolları bunda kısımlara ayırmış birinci kısımda bu ahlakı bozan unsur ve etkenlere işaret edecek. Ve birinci olarak kibir ve kendini beğenmenin zararları. Bunu anlatacağım. Diyor ki bunlar faziletleri ortadan kaldırır, reziletleri kazandırır. Yani insanda kibir olursa, fazilet olsa dahi, dikkat edin, fazileti ortadan kaldırır. Yani yanında güzel şeyler dahi olsa, Mesela bir adam vardır, infak etmeyi seviyordur. Adam cömert biridir. Ama kibir olduğu zaman o güzellik, o kötülüğün yanında yok olur. Veya başka misaller verilebilir. Herkesin farklı güzel hasretleri vardır. Her insanla farklıdır. Ama kibir işin içerisine girdi mi o güzellik o kibirle beraber yok olur. Bunlara müptele almış bulunan kimseler ne nasihat dinler ne de edep ve terbiye kabul ederler. Yani kibir olunca dolayısıyla ne olacak? kendinden başkasının fikrine değer vermeniz Çünkü kibirlilik makamdan gelir. Tabi insanları bu kibre iten ilk sebep, ilk yer makam mevkidir. Bu e, dünyevi bir makam olabilir. Yani bu kibri sadece e, Müslümanlar arasında bir makam mevki sahibi olmak, söz sahibi olmakla kısıtlamaya gerek yok. Bu genel bir şeydir. Mesela çoğu zengine tevhid arz edildiği zaman var olduğu makam sebebiyle Sevhidi kabullenmezler mesela. Hatta kibir sorulduğu zaman Resulullah'a ne diyor? O Allah'a karşı büyüklenmektir. Yani ibadetten müstekbir olmaktır kibir sorulduğu zaman. Bir sahabe çünkü güzel giyinmiş kılıç şey, güzel giyinmiş biraz da yürürken havalı yürüyor. Gelip Resulullah şikayet ediyorlar Aleyhisselatü Vesselam falan öyle yürüyor. Hayır bırakın diyor. O diyor Allah'ın düşmanından öyle yapıyor mesela. Yani kibrin caiz olduğu yerler var. Mesela zayıf bir hadis, hasen bir hadis, e kibirliğe kibirlenmek de sadakadır hadisi söyle değil mi? Yani yeri geldiğinde bazen bazı durumlarda kibrin e, gerektiği, kibrin kısmi olarak yapılması gereken yerler olabilir, ortaya çıkabilir. Ama genel mana itibariyle kibir e, Allah subhanahu wa karşı tevhitten, Allah subhanahu wa ta'ala karşı ibadetten müstekbir olmaktır beraberinde de kendini beğenmektir. Bunlar bir insanda cem olduğu zaman, insanlığın en şerli, en habis, en pis insan ortaya çıkıyor o zaman. Yani dikkat edin, müşrik toplum arasında da sevilmeyen insanlar vardır. Hani biz zaten dinimiz sebebiyle hiçbirini sevmiyoruz. Bir de müşrik toplum arasındaki insanlara bakın. Onlar arasında da kibirli olanlarla kibirli olmayanlar vardır. Onlar arasında kibirli olanlar o müşrik toplum tarafından da sevilmezler. Ahlaklı ve edepli insanlar nefret ederler onlardan. Yani adam belki çok cömert biri ama kibir olunca yok ediyor bütün güzellikleri. Kendini beğenmek, faziletine inanmaktan gelir. Şeytan bu yüzden saptı. Ne dedi? Ya Rabbi senin halakta mintin, çamurdan yarattın mı bana keremli kıldın diyor. Yani çamurdan yarattığın şey mi benden üstün? Allah onunla arasında geçen konuşmaları anlatıyor birkaç ayette. İsra suresinde. Ona diyor ki Allah subhanahu teala onu kovduktan, lanetledikten sonra şeytan diyor Ya bana izin ver. Şu bana keremli kıldığın var ya onu bir azdırayım da gör onun nasıl bir şey olduğunu diyor. Haşa. Sen göreceksin onların çoğu Azın üstesine saptıracağım ben onları. Allah da diyor ki git, sana mühlet verdi, sen ve sana tabi olanların hepsinin varacağı yer cehennem, sizi orada toplayacağım diyor. Allah سبحانه Ve ardından ayette bir iki ayet sonra, valakat keremne beni Adem diyor. Biz Adem onlu keremli kıldık. Ama bu keremli kılınmak, bu faziletli kılınmak, insanın kendi ayıplarını görmezden gelmesi, kibirlenmesi demek değildir. Allah azza ve celle subhanahu wa taala Keremli kılmakla beraber Tin suresinde söylediği gibi biz insanı yarattık en güzel surette sonra sonra da aşağıların aşağısına indirdik diyor. Öyle değil mi? Niye? itaat etmeyince, kibirlenince Allah'ın gösterdiği yola sülük etmeyince insan o zaman aşağıların aşağısı oluyor. Dolayısıyla şeytanın saptığı gibi insanı da kibre sürükleyen şey insanı da kibre sürükleyen şey kendi faziletine inanmasıdır. O zaman insan ne olacak? Nefsini hep kötüleyecek mi? Yok. Alimler bunu da yasaklamış. He. İkisinin ortası bir yol tutturacak. Nasıl sevgiyle korku arasında bir yol varsa, insanın kendi nefsini yermek ve faziletini kabullenmek arasında da iki yol ortasında olması gerekir. Kibirlenen kimse başkalarının akıl hocalığını kabul etmez. Çünkü kendini ne görüyor. Allah ona demişti secde et. Allah'ın ona emrine itaat etmedi. Niye? Kendince başka bir şeyin daha maslahat olduğuna inanıyor. Bu kibirden geliyor. Ben ateştenim diyor. Ateş topraktan üstündür diyor. Halbuki bilmiyor ki toprak aslında ateşten güçlüdür. Çünkü ateşin üzerine toprak attığınız mı söndürür. Ama siz ateşi toprağa yediğini gördünüz mü? Ben görmedim. Baktığınız zaman aslında toprak ateşten üstü. Ha öyle olmasa da zaten Allah emrettiği için itaat etmesi gerekiyor. O başka bir boyut. Kendi aklının yanılmayacağına inandığı için başka bir aklı kabul etmiyor. E bu da ne yapıyor onu ister istemez? Kibre sürüklüyor. Ve neticesinde de أَبَى وَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِ Büyüklendi ve kibirlendi. Bak iki tane ayrı ifade kullanıyor Allah şeytan için. أَبَى Birincisi yüz çevirmek. O da hangisi? Allah emretmiş ya sorgusuz zaten itaat etmesi lazımdı. Bu ebe. Yüz çevirdi. Vastakbara bu yüz çevirmeye sebep olan da kibriydi. Kibirlenmek istedi. Kafirlerden oldu. Kendini beğenen kimse başkasının edep ve terbiyesini zait sayar. Bak o kadar güzel ki. Şimdi Türk toplumunda bir söz var. Kedi uzanamadığı ciğere ne der? mırdar. Ne demek mırdar? Kötü yani. Pis demek. Arapça. Türkçeye geçmiş de millet bilmiyor ne demek olduğunu. Kötü pis der. Diyor ki kibirli kişi başkasındaki güzel edebi görünce der ki ya bu fazla yapıyor yani. Fazla bu yani. Riyakarlığından yapıyorlar ondan sonra. Şeytanın e, insanı bu konudaki aldatması bu şekilde. Ya insan kendini o hakka uydurur tabi kılar kendi de onunla amel eder ya da kendi amel edemezse bu sefer yapan adamı neyle itham edecektir? riyakarlık gösterişlikle o kadar güzel bir cümle kullanmış ki subhanallah içerisinde o kadar hikmet dolu ki ve nice insan da gördük bu şekilde yani adam iki kişi tartışmaya geliyor ihtilaf etmişler diyorlar aramızda sulh yap bizi barıştır falan dinliyorsun birini yani biri belli konuşmasından belli edeple konuşuyor. Öteki diyor ki ya diyor riyakar bu diyor riyadan bunu böyle yapıyor. Riyadan ya kalbini mi yardım baktın? Nereden biliyorsun riyadan yaptığını? O da sana dese ki bu da kafirliğinden ahlaksızlık yapıyor. Olur mu? O da senin kalbini yarıp mı baktı bu ahlaksızlığın veya terbiyesizliğinin küfründen kaynaklandığını biliyor. Ne onun böyle bir hakkı var ne senin böyle bir hakkın var. Ama insan kibrinden dolayı. Çünkü kibirli insan itiraf etmez. Hatırlayın dün Yusuf Aleyhisselam ne demişti? Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Şüphesiz Allah, şüphesiz şey nefis kötülüğü emreder diyordu değil mi ayette? İtiraf ediyordu ve duanın kabul olmasının bir şartı da itiraf etmekti. Önceki derslerde anlatmıştık. Kibirli insan itiraf etmez. İtirafın tam zıttıdır kibir. Yani falan insanın faziletini veya... Evet ben burada hassasım. O burada doğru yaptı. O burada haktır. Ben burada batılım. Veya burada şuraya kadar ben hakkım. Buradan şurasında da o haktır diye bir tafsilata ayrılma gitmez. Bu ondaki kibirden kaynaklanır. Dolayısıyla bunların kazanacakları sevilmez. Hallerden bahsetmek de fayda, bunların kazanacakları sevilmez hallerden bahsetmekte fayda, e, fayda vardır Kibir katılık getirir kalp katılığı getirir, kalp katıdır. Yumuşak olamaz o insan. Ama bu şu demek değildir, insan vardır fıtraten serttir, insan vardır fıtraten tabiatında vardır yumuşak olmak. Bu öfke anında özellikle e, Allah'tan kork denildiğinde, değil mi? Burada aslında insan ne kadar iman ettiği ortaya çıkar. Biri ona Allah'tan kork dediğinde Allah razı olsun, bana sert ettin deyip Öfkesini durdurabiliyorsa ki Ömer de böyleydi. Ömer bir şeye öfkelendiği tam azmettiği anda derlerdi ki Allah böyle diyor ya Ömer. Ömer hemen gazabını yutardı mesela. Ömer fıtratan sert biri. Öyle sert biri ki kadınlar sesini duyar duymaz perdelerin arkasına kaçmışlar ondan. Resulullah gülmüş aleyhissalatü vesselam. Niye gülüyorsun ya Resulallah deyince kadınlar senin sesini duyunca perdelerin arkasına saklandılar diyor. Hani o kadar sert ki diyor kadınlar niye korkuyorsunuz? Ömer diyor serttir diyorlar. Yani ondan çekiniyoruz, sakınıyoruz. E, onun fıtratında Ebu Bekir öyle bir yapısı yok. Çok yumuşak, Halim Selim, temiz kalpli. Ama Ebu Bekir de ya hep Halim salim, Selim diye de ömrü böyle geçmemiş. O Ebu Bekir zekat vermeyenlerin hepsini öldüreceğim demiş mesela. Yeri geldiğinde gazabı bilmiş. Yeri geldiğinde e, yumuşak davranmayı bilmiş. Yani yerine göre, yerli yerinde davranmak, yerinde sert davranmak, yerinde yumuşak davranmak bunların her biri övülmüştür. Mesela Allah İbrahim için de diyor ki "İnne İbrahim'e la evvahun halim. Şüphesiz İbrahim evvah halim. Yani hilim sahibi. Çok şefkatli, çok merhametli. Yani şimdi öyle bir derseniz ki adama, adamın suç işlediğini anlatırsınız ama o kadar güzel edersiniz ki Adam sizin ona merhamet ettiğinizi hisseder. Çünkü bu kalptendir. Ve hisler vardır. Herkeste vardır. Gerek şeytanlardır bunlar. Onlar fısıldarlar birbirlerine. Gerekse nefislerdir. Biz görmüyoruz onların konuşmalarını ama onlar bizi görüyorlar. O diyor bak şu anda senin için bunu düşünüyor. Şeytan fısıldıyor bana. O karşındaki kardeşe de fısıldıyor. Bak o senin için böyle. O yüzden Resulullah diyor ya birbirinize karşı kalplerinizi temizleyin. Hani. Tavsiye etmiş ya. Niye kalpleri birbirine karşı temizleyeceksin? Eğer karşılıklı temizlenmezse, temizleyemez kimse. Çünkü bende de şeytan var, onda da var. O benimki bana fısıldıyor, onunki ona fısıldıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Kalpler birbirine karşı buğzu hissediyor. Ama ben kardeşime kalbimi temiz tutaraktan nasihat edersen, o zaman kalbi ne olacak bana karşı? Meyledecek. Benim ona merhamet ettiğimi anlayınca da nasihatimi kabul edecek. Hata yaptığını yüzüne söylesem dahi. O yüzden İbrahim le halim. Yani hilim sahibi, çok şefkatli, merhametli. Ülfet ve yakınlıktan alıkoyar. Kibir insanı, kibire düştüğü zaman, ülfet nedir? Sevgi, yakınlık, göstermek, merhamet etmek, işte insan yanındaki sevdiklerine karşı güzel davranmak, onları düşünmek. Bunlar hep kibirden, e, kibirle beraber yok olacak nimetlerdir. Kardeşlerinin kalbini soğutur kibir olursa insanda. İnsanlar ondan soğurlar. Ne kadar insan tevazu sahibi olursa Allah onu yüceltir. Ne kadar da kibirlenirse Allah onu yerin dibine batırır. İsra suresinde dediği gibi Allah diyor ki ne kadar büyük olursan ol göğe erişemezsin. Ne kadar yüce olursan ol göğe erişemezsin. Hani ne kadar şey yaparsan da yap yerleri delemezsin diyor ya. Yani. Allah Subhanallah. Ne aşağı inebilirsin ne yukarı. Yani alt üstü bir insansın. Arş ve kürsünün birbirine oranı koca bir çöldeki halka. Kürsü de yerleri gökleri kapsamış. Yerlerin göklerin kürsüye olan oranı koca bir çölde bir halka. Şu koca kainatta da sen ben bir halka bile değil toz zerresi sek bilmiyorum yani. Ama insanoğlu bunu görmeden ne yapıyor? Allah'a isyan ediyor. Hatta bununla alakalı bir hadis var arşı taşıyan melekler ki onların büyüklüğünden bahsederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onları kulak hizalarıyla omuzları arası diyor. Yani melekler nurdan varlıklardır. Şekilleri olduğundan değil kanatlıdırlar ama keyfiyetleri nasıl Allah bilir? Diyor kulak mesafelerinden omuzlarına kadar olan yerleri diyor bir atlı şu kadar sene gider diyor. O kadar büyük arşı taşıyan melekler. Onlar Kötü ameller Allah'a arz edildiği zaman Allah gazaplanınca arşı taşıyan melekler hissediyorlar. Gazabı hissediyorlar. Arşı taşımak onlara zor geliyor. O sırada e, soruyorlar diğer meleklerin. Ne oldu diyorlar? Bunlar nedir diyorlar? Allah sunulan bu şeyler nedir? Çünkü peygamber diyor pazartesi ve perşembe ameller Allah'a arz olunur. Her pazartesi ve perşembe günü. Diyor bunlar diyor Allah yeryüzünde isyan eden insanlar, cinler var. Onların amelleridir. Allah bunlara gazaplandı. O arştaşla melekler diyor, onlar o kadar mı büyükler diyorlar. Allah'a isyan ediyorlar. Hani buna, buna mı cüret ediyorlar? O kadar büyükler de büyüklüklerine dayanarak mı bunu yapıyorlar? Yani i̇nsan kendi zilletini gördüğü zaman, kendi yerini bildiği zaman bırak kibri. Ben bir hiçim demesi, hepimizin bunu ikrar etmesi lazım. Ama insan bunu neyle anlıyor? Kur'an ve sünnetteki bu nasları talim ettikçe anlıyor. Onun ehmiyetini ancak böyle idrak ediyor. O yüzden Allah diyor inname yakhşallaha min Allah'tan ancak alim kullar korkarlar, haşyet duyanlar. Arapça demiyor inname yakhafu yakafullaha illa ibadihi demiyor mesela. Allah'tan onlar korkar değil. haşyet duyarlar. Huşu nedir? Kalptedir. Zahirde de bir adam korkuyor görünebilir senden de senden haşyet duymuyordur. Haşyet sevgiyle beraber korkmaktır. Sevgiyle beraber korkmaktır. İnsan Allah'ın bu azametini, bu büyüklüğünü, yani bu yüce yaratıcılığını idrak ettiği zaman, o zaman sevgiyle beraber sevgisini kaybetmek gibi bir korkuya gark olur. O da işte insanı kibirden uzak tutar. Ama aksi takdirde kibir şeytanın insana vesvese verdiği, en çok da insanları aldattığı meselelerden bir tanesidir. Allah bize afiyette kılsın. Bu kadarı bile diyor, kibirliğin, kibirliliğin kötülüğü için kafidir, yeterlidir diyor. Diyor ki Peygamber s.a.m. amca, Abbas'a söylüyor, Abbas amcası. Amca seni Allah'a şirk koşmaktan ve kibirlenmekten nehy ediyorum, sakındırıyorum. Allahu Teala bu ikisi sebebiyle kula perde koyar. Allah onunla konuşmaz. لا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ Allah konuşmaz, Allah bakmaz. Ayetler de anlatıyor farklı ayetler. Bakmaz, onları temize çıkarmaz. Allah perde koyar o arasında. Bu da zaten azap olarak yeter bir kula. Azap olarak yeter. Mesela şimdi namazlar kılıyoruz gücümüz yettiği kadar. Hep Rabbimize dua etmemiz lazım. Ya Rabbi yani bizi senden mahrum etme. Yani ayakta durmak, namaz kılmak demek değil ki. Ruku etmek, secde etmek, namaz kılmak değil ki. Namazdayken Allah'la konuşabiliyorsan, aklına elli tane vesvese değil sadece Allah'la var olduğunu, başka her şeyin şu anda olmadığını düşünsün insan herkesin sevdiği olmuştur cahiliyeden beri. İnsan sevdiği kadınla beraber olduğu zaman, tabi uzun bir arzu özlemden sonra her gün yanındakine insan özlem duymaz. Çok istediğiniz arzuladığınız biri iki sene üç sene uğraştınız olmadı etmedi, üç sene sonra Allah karşınıza çıkardı baş başa kaldınız sevdiğinize. Bir şey gelir mi insanın aklına? Gelmez fıtraten ya. İşte insanın da Allahu Sübhanu Teala'ya karşı sevgisi böyle arttığı zaman namazda aklına kesinlikle ve kesinlikle başka bir şey gelmez. Zaten her an her an namazı biz öyle kılsak melekleri görürüz. Kesinlikle görürüz Allahu Teala. Çünkü Resulullah diyor yani ya, her an bu hal üzere olsaydınız melekler sizinle tokalaşırdılar diyor. Musafa yapardılar. Biz her an bu hal üzere olsak Öyle olurdu. Ama bunun için uğraşabiliriz. Şunu yapabiliriz. Bunun için uğraşabiliriz. Mesela çoğu zaman namazda ben yaşadım. hani Yaşıyoruz hepimiz. Geliyor vesvese. Başka bir şey geliyor. Namazdayım, rukudayım ama başka bir olay düşünüyorum. Ya Süleyman şeytan sensin diyorum. Ya Rabbi, yani bu gafletimi bağışla yani. Senin huzurunda başka bir şey düşünüyorum. Ve bakıyorsun beş dakika sonra bir daha kayıyor. İki dakika sonra bir daha kayıyor. Öyle bir şey ki sürekli sürekli kontrol etmek gerekiyor. Alimlerden bazıları demişler ki insan bir dakika ihlasla ibadet etse kurtulur demişler. Bir dakika, bir dakika. Çok değil ha bir dakika. İhlasla ibadet etse, Allah'la baş başa olduğunu bilse, sadece Allah'a kalbini yönelse, başka her şeyden kalbini söyletse Allah ona cenneti verir demişler. Alimler boş konuşmamışlar. Doğru söylüyorlar. Niye? Niye? Niye biliyor musunuz? İnsan o lezzeti yaşadıktan sonra bir de onu yakalamak için ısrarcı olur. Hani bir şeyin tadını aldıktan sonra onu tekrar istersiniz size çok lezzetli gelirse. Onun için seneler verirsiniz, aylar verirsiniz. 10 gün burada mesela itikafa kalınıyor, namaz kılınıyor öyle değil mi? Namaz kılarken bir dakika o lezzeti yaşasanız 10 gün boyunca her gece bu gecede o lezzeti yaşayabilirim ümidiyle safa durursunuz iki saat 3 saat namaz kılarsınız her gece sadece tadına baktınız ya o lezzetli şeyin o yüzden selefsalinin dediler ki şaşılacak şey şudur dediler bir insan var ibadetin lezzetini almış sonra işlediği günahlardan dolayı o ibadetten mahrum bırakılmış hala şey hala yaşayabiliyor bu adam diyorlar biz bu adama taaçüp ederiz diyorlar en büyük azap çünkü bu insan için o lezzeti aldıktan sonra kaybetmek o yüzden namazlarımızda geceleri, teravihlerde ne dememiz lazım? Allah'ın bize ibadetin lezzetini tattır. Bizi o nimetten mahrum etmediği Allah'tan istememiz lazım. Eğer böyle olmuyorsa gerçekten bir problem var. Acaba Allah bizimle arasında perde mi çekti? Allah subhanahu wa ta'ala kalbimizdeki mührümü acaba açmadı diye Allah'tan korkmamız, Allah'tan hep korkuyla istememiz lazım. Ezdeşir İbni Bebek demiş ki, kibirlilik ahman faziletidir. Ki onunla nereye gittiğini bilmez. En sonunda büyüklükten mahrum ederek küçültür, esas yerini buldurur demiştir. Hani kibir öyle bir şeydir ki, kibir önce bir adamı şişirir, şişirir, şişirir. Sonra Allah ona bir tane tabiri caizse bir tokat vurur. O zaman kibrini yerin dibine sokar. Bunu yaşadık. Davetimize düşmanlık eden insanlar oldu kibirle. Tevhide davet ettik, Rabbimiz Allah'tır dedik diye. Kibirlendiler, sağda solda konuştular, gittiler yakınlarımıza anlattılar. Bunlar size kafir diyorlar bak, bunlar size cehennemlik diyorlar. Yok mallarınızı helal görüyorlar, karlarınızı cariye görüyor. Bir de iftiralar attılar bize ki biz öyle iddialardan beriyiz. Biz öyle bir şey inanmıyoruz, davet etmiyoruz, çağırmıyoruz. Biz onların dininden beriz doğru. Ama o bahsettikleri diğer kısım bize atılan bir iftira. Ondan sonra Allah o adamlara öyle musibetler verdi, öyle kibirler verdi ki aynı adamlar önceden yanımızdan geçiyorken, burun havada geçiyorken şimdi kafalarına yerek geçiyorlar. Vicdan muhasebesiyle geçiyorlar. Çünkü Allah bir ay içerisinde öyle musibetler vermiş ki adama ya başka bir adam olsa herhalde ölürdü yani. felç fel geçirir ölürdü. O kadar musibet vermiş Allah ona. Ne oldu kibri? Onu büyütmek yerine küçülttü, zavallı yaptı, aciz yaptı. Dün aciz, aciziyeti kabul etmiyordu ya. Ben mi acizim diyordu mesela? Ben mi? E şimdi bak kibir seni ne yaptı? Aciz zelil hâldı. Dün bunu yapacaktın. Gücün varken yapacaktın. Allah seni izzetli kılacaktı. Gücün varken sanki öyleymiş gibi davranacaktın. Allah ne diyor? "Vahf bi lil mu'minin." Sen diyor kanatlarını müminlere aç diyor peygambere. Allah tavsiye ediyor Aleyhisselam. Sen diyor rahmet kanatlarını, şefkat kanatlarını müminlerin üzerine aç. Bırak münafığı, müşriki, kafiri. Aman bu iman edecekmiş. Abese suresindeki işte ama olayı değil mi? Peygamber şeyi anlatıyor. İşte Zeki, akıllı, parası var, makamı var. Söz konuştuğumu müşriklerin meclisinde sözü dinlenir. Peygamber ondan ilgileniyor. Ali selamet Ona din anlatıyor. Ama gelmiş ne? Ama kim dinler ki amayı? Hani dün anlattık ya akıl eşittir veya e, mal eşittir fazilet değildir Allah katında. Nice adam vardır. Ben yani toplum arasında konuştuğumuz sözü dinlenilmez ama Allah katında çok değerlidir. Sahi bir hadiste de dediği gibi. Allah'ın diyor öyle kulları vardır, saçı sakalına birbirine karışmıştır. Konuşsa kimse onu dinlemez, kimse suratına bakmaz, mecliste varlığı yokluğu bilinmez. Allah adına yemin etse Allah'ın yeminini sırf boşa çıkarmamak için dediğini yapar Allah. Yemin etmiş ya, vallahi bu böyle olacak diye Allah onun yeminini yere düşürmemek için onun dediği gibi yapar diyor. Öyle takdir eder. Böyle insan olabilir. O yüzden görüntü, makam, mevki ve benzeri şeyler eşittir, fazilet demek değildir. Fazilet Allah katındadır. Peygamber o yüzden amayı bırakıp da onlara gittiği için Allah onu uyardı peygamber sahasını. O yüzden biz de davetimizde bunu sakın unutmayalım. Müslümanlar ola. Bu adam eğer toplum arasında rağbet görmeyecek vasıfları olan bir insansa ama gibi mesela bunun farklı şekilleri vardır yani sadece amalık değildir yani onun ayıbını örtmek ona rahmet kanadını gelmek onu hakir görmemek ona sahip çıkmak Allah'ın razı olacağı iştir. Resulullah diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam aranızdaki şeyler var ya zayıflar ben onlar sebebiyle rızıklanıyorum diyor. eğer Allah'ın peygamberi zayıflar sebebiyle rızıklanıyorsa bizim davetimizin zayıfsız gitmesi gibi bir şey söz konusu değildir o zaman o cemaat cemaat olmaz, arkadaş grubu olurlar. Benim kafam bununla anlaşıyor. Bu da benim aynı frekanstan, Benim sevdiklerimi seviyor, benim yediklerimi yiyor, benim giydiklerimi giyiyor falan. Frekansımız uyuyor bizim. O zaman arkadaş grubu oluruz, cemaat olmayız. Ama bu kardeşim zayıf. Kimsesi yok, malı yok, makamı yok. Bir imanı var bu kardeşin. Davete katkısı da yok, öyle bir çevresi de yok. Yok yani bir Müslüman sadece burada zayıf bir kardeş yani. Bu, bu cemaatin, bu topluluğun davetinin bereketidir bu adam. Akıllı adam bu adama sahip çıkar. Derdini sorar, ona rahmet kanadını gerer. Allah çünkü Peygamber'e bunu emretti aleyhissalatü vesselam. Ama kibirli bir insan böyle bir insana kanat germez. Kibrin işte musibeti budur, insanın bundan alıkoya. Niye? İnsan sadece kendini beğenirse onun yaptığını beğenmez. Mesela bakın Bedevi'nin biri gelip mescide işiyor değil mi? Hepiniz biliyorsunuz kısayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bırakın adam işini görsün. Çünkü ezadır yani durdursa adam eza görecek zor iştir. ki mescide işiyor adam. Toprak tabi geçen anlattığım gibi mescid çöl, kum. İşiyor. Üzerine diyor götürün bir kova su dökün ki hani toprak değilsin. O su, sulanınca üstteki alta girecek. Üzerine kuru toprak gelecek. Ondan sonra Bedevi geliyor diyor ki ya Muhammed Allah sana da bana da rahmet etsin. Bunları etmesin. Diyor. Bedevi adam yani. Bir, yani cahil adam. Ya Bedevi defol git diyebilir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Gülüyor bırakıyor Peygamber sasın mesela. Başka bir örnek. Bedevinin biri geliyor, peygamberin kapısını vuruyor. Biliyorsunuz e, peygamberin evleri, hücreleri, hucurat hücreler demek, odalar demek. Peygamberin dokuz hanımı vardı. Dokuz hanımına da odalar yapmıştı. E, odalarına açılan kapılar var. Mescitten odalarına, hücrelerine açılan kapılar var. Geliyor, vuruyor kapıyı. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bedevi. Peygamber sallallahu aleyhi hani kapıyı aralıyor. Ne istiyorsun diyecek. Bir yapışıyor böyle kıyafetine, gel diyor sorularım var diyor sana. Allah'ın peygamberi normalde kibir yapabilir mi? Yapsa hakkıdır. Allah'ın peygamberi. Tamam geliyorum diyor, bir dakika üstün başını toplayayım yani bir dur. Rahatsızlığını belli ediyor ama bedevi anlamaz ki onu. Ne anlar o halden yani? Bedevi insanlar halden anlamazlar. Hareketlerden, davranışlardan, karşı tarafın mesajını algılayamazlar. Tamam diyor. Dur üstümü değiştireyim. Çıkıyor. Arasında sorusun, cevapları gönderiyor. Korumuş bu insanları peygamber salsın. Ne yapsın? Onun imtihanı. O yüzden bizler de Allah azze ve celle'nin bize fazilet olarak verdiği hasletler varsa bu hasletleri insanlara kibirlenmek için değil, insanların ayıplarını örtmek için kullanmamız gerekir. Mesela hepimiz cahiliye yaşadık. Allah affetsin bizleri. Biz cahiliyedeyken okulda öğretilen bir şey vardı. Yani hani okul idaresinin verdiği bir eğitim değil. Kafir bir toplumun yetiştirdiği çocuklarının başka o toplumun çocuklarına verdiği bir tane ders var mı? Bir adamla alay ettiler mi? Herkes üzerine eklerdi o adamı. Buradan biri alay ediyor, bir şey söylüyor. Herkes gülüyor. Oradan bir tanesi daha bir soldan vuruyor. Buradan bir tanesi daha. Kimi ne kadar ezersen manifettir. Bugün onu eziyorlar. Yarın bunu eziyorlar. Öteki gün bunu eziyorlar. Neyle? İşte o konuşamıyor. E Allah ona onu vermiş. O böyle yapamıyor. E Allah ona onu vermiş. Sana düşen, sen konuşan bir adamsan onu alıp yanına sıkıntısını halletmektir. Ezmek değildir. Allah sana başkasını ez diye vermemiş ki bunu. İşte bu insaf ve vicdanı adalete sahip olan insanlar her asırda hidayet ilmini almaya müstahaktırlar. İmam Ahmet bin Hanbel böyle söylemiş. Demiş ki Allah bu dini aşırıların tahrifinden cahillerin saptırmasından her asırdaki adil vicdan sahibi insaflı insanlara hidayeti vererek hadis ilmini vererek Allah diyor bu dini korumuştur bizim de bu hidayet ilmini bu hadis ilmini ehli hadisin yolu hak yoldur seleften bize nakledilen peygamberin sahih dini aleyhissalatü vesselam bu dindir onların yoluna suluk edebilmesi ilk şartımız vicdan insaf ve kibirden beraattir İnsaf ve vicdana sahip olup kibirden beraat etmektir. Allah bize öyle bir güzel ahlak ikram etsin. Bazen de diyor açık ve sarı ahmaklıklar görülür ki bunlardan biri Nafi'den hikaye edilmiştir diyor. Nafi İbni Cubeyr İbni Mut bir gün Ala İbni Abdurrahman el-Hıraqi'nin dert halkasına oturmuştu. Ala ders veriyordu. Ders bitince ben sizin içinize neden oturdum biliyor musunuz diye sordu. Onlar da tabi dert dinlemek için dediler. Nafi de hayır onun için değil sizin içinine, içinize tevazu göstermek için oturdum demişti. Bu gibi hareketler fazilet mi getirir yoksa zillete mi sürükler soru işareti koymuş. Yani Nafi, bu bilinen Nafi değil yani i̇bn Ömer'in hadis zincirlerindeki Nafi değil. Yani geçmişte yaşamış bir kıssayı anlatmış. Adam gelmiş bir ilim meclisine oturmuş. İlim anlatan adamı da sevmiyor. Ya sevmiyorsun ki tamam etmiyorsun da niye millete diyorum ben buraya niye geldim işte sizi kabul ettiğimden değil de sizin işte aranızda tevazulu görmek aslında daha yukarıda bir yerim de böyle aşağıda oturman benim tevazumu gösterir. Bu kibrin apaçık göstergesi ve nice insandaki bu kibri konuşmalarından anlayabilirsiniz. Basiret sahibiyseniz anlayabilirsiniz. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yanına bir gün bir adam giriyor diyor ki sen zinakarsın Diyor, nereden nasıl nerede çıkardın adamı zinanın?" diyor. "Bu adam zinakar." Ya yani diyor, "Nereden biliyorsun?" "Ben ben bende basiret yani biz Kur'an okuyoruz." diyor. Allah bize diyor, "Basiret vermiş, nur vermiş." Bu adam zinakar diyor yani. Ben görüyorum diyor. Osmana bu basireti veren Allah korkusudur. Allah'a yakınlığıdır. Kur'an nuruyla kalbinin nurlandırmasıdır. Biz de aynı şekilde bu nura sahip olursak biz de o zaman insanlar lakırdılarından tanıyabiliriz. Allah ne diyor peygamber sasını? ey peygamber sen münafıkları nelerinden tanısın? Lakırdılarından konuşmalarından. İnsanın konuşması kalbindekini ortaya koyar. Kibri olduğunu olmadığını bu konuşmalar ortaya koyar. Veya meclislerdeki hal ve hareketleri ortaya koyar mesela. Yani bir, bir olay yaşadık mesela. ya yani Bir tanesi bir mecliste, genel bir mecliste geldi işte siz mi biz mi konuşacağız ne yapacağız dedik ki yani biz herkesten nasihat dinleriz buyurun siz konuşun sevmediğimiz adamlarda buyurun dedik siz konuşun biz sizi dinleriz yani Allah'ın izniyle biz herkesten nasihat dinleriz yani şeytan bile bazen doğru söylüyor sen şeytan mısın yani değilsin çık bir şeyler anlat dinleriz edebimizi biliriz biz yani kalkıp burada biz bunlar dinlemeyiz bunlar da kim deyip kalkıp gidecek halimiz yok oraya davet edilmişiz gelmişiz davete icabet etmişiz kim konuşursa susar otururuz yani Aksini yapsak kibirli oluruz o zaman. Tevazunun tam zıttıdır. Bu da fazilet değil. Bizim için zelillik olur. Bizim için aşağılanma olur. Bizim bırakın insanlar gözünde saygın bir insan olmamızı, insanlar gözünde çocuk gibi e, algılanan işte ahlaka hafif aklı hafif insanlar sınıfından telak ediniriz. Gene Ebnül Mutez bazen noksan insanların halini görünce şöyle söylermiş. Onlar kemal sahibi insanların yanında küçüğü büyütmek ve hakiri yükseltmek için kibirden yardım isterler. Onlar kemal sahibi insanların yanında küçüğü büyütmek, hakiri yükseltmek için, aşağılığı da yükseltmek için kibirden yardım isterler. Oturursunuz nice insan, burada belki fazilet sahibidir bu adam. Kalkar o adama falanın faziletinden bahseder. Amacı onu yükseltmek, bunu alçaltmaktır. Bu da kibirdir diyor. Kibirden yardım isterler. Ne yazık ki beklediklerini bulamazlar. Hani insan biraz sabretse görecek ki onların bu çabaların hiçbiri ne büyük küçültecek, ne küçü büyütecek. Defalarca yaşamışsınızdır yani. Hak ehline zaten iftira edilmesi sünnetullahın gereğidir. İftira ederler, küçültmeye çalışırlar, alay etmeye çalışırlar, alçatmaya çalışırlar. Onlar öyle yaptıkça Allah mesela o insanları yüceltir. Onların da o sözle yüceltmeye çalıştıklarını Allah rezil eder. Bukhari hadisidir. Kim diyor kardeşin ayıbının peşine düşerse, Allah da diyor onun ayıbının peşine düşer. Kıyamet günü onun ayıbını ortaya çıkartır. Velev diyor evinin ortasında bile olsa diyor mesela. Evinin ortasında olsa bile bak sen... O adamı yüceltmeye çalıştın ama Allah o adamı evinin ortasında olsa bile dilediği zaman küçültmeyi biliyor Allah subhanahu Bunu Buna engel olamazsın. Büyüklük veya küçüklük konuşmakla, hal hareketle, yani bizim zannımızla olacak şeyler değildir. Fazilet Allah'a yaklaşmaktadır. Kim Allah'a ne kadar yakınsa o kadar fazilet sahibidir. En büyük fazilet budur. Takvadadır. Allah diyor ya, Nefislerinizi temize çıkarmayın. Allah kimin Allah'tan daha çok korktuğunu bilendir. Bu kıyamet günü bilinir. Ama bunun tabi dünyada işaretleri vardır. Onlara bakılır. İnsanın amelleri, ibadetleri, işte hal ve hareketleri, konuşmaları, kardeşlerine karşı davranışları hepsinden o insanın Allah katındaki faziletini görebilirsiniz. Özellikle salih müminler o kişi hakkında iyi veya kötü şahadette bulunuyorsa bu Allah katındaki şehadetin ta kendisidir. Delil mi? Diyor ya eee Resulullah'ın önünden bir cenaze geçti. Dedi ki vajabet. Başka bir tane geçti. Dedi ki vajabet. Ömer cesaret etti. Niye vacip oldu Ya Rabbi? Dedi ki birine iyi şehadet ettiniz cennetlik ehli olması noktası. Dediniz ki iyi adamdır, şöyledir, böyledir. Ona diyor cennet vacip oldu. İkinci dediniz bu adam kötüdür, şöyledir, pistir, şöyledir. Buna da cehennem vacip oldu. Diyor. Ha, bu da gösteriyor ki müminlerin şahitlik ettiği bir şehadet Allah'ın katındaki şehadettir. O da Resulullah'ın güzel ashabı şehadet etmişler diyor Allah. Dolayısıyla Allah katındaki faziletin dünyada işaretleri vardır. Salih müminler onu görür bir adama bundan tabii ki şehadet ediyorsa veya tam aksine kötü şehadet ediyorsalar bu Allah katındaki dediğimiz gibi şehadetin ta kendisidir. Gene Resulullah'tan rivayet edilmiş, çok sıhhatli bir hadis değil. Kendisi'l-i geçiyor. Kendini beğenmek, ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer bitirir diyor. Kibir yani insanda fazilet de olsa, güzellik de olsa, salih amel de olsa insan hakkı yerine getirmediği için maalesef insandaki iyilikleri yok eder. Bunlar e, insandaki güzel ahlakı bozan ilk noktaydı bu. Şimdi bir dahaki derste inşallah bu kibre sebep olan şeyler nelerdir onları anlatacak. Yani insan neden böyle bir kötü ahlaka bulaşmayı kendine müstahap görür mü görür onu anlatacak inşallah. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz sözümüzde bir güzellik varsa Allah öylesinin sözlerinin güzelliğindedir. Bir kötülük varsa hepsinin şeytanındandır. Bu aslen dava